göstermeye çalışan e, özellikle hanefi fukahası müteahhirin olanlar onlar yanılgı içerisindedirler çünkü farzdan önce yatsıda da sünnet yoktur. İnşallah söylediklerimle konu anlaşılmıştır. Wa hadihi wallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbu ileyk.